Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu. Dönüş yolunda bir çocuk. Ah, hoş geldin efendim. Gir, gir. Merhaba, nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Ya sen? E, şöyle otur. Aa, biraz zayıflamışsın galiba Tenistendir ah, Bu resim yeni mi Hiç de fena değil kaçı aldın Arman, bir ressam arkadaştan hı hı, Maviler güzel İleride iyi para edebilir Aysin yok mu e, Çarşıya gitti birazdan gelir Biraz erken geldim baş başa konuşalım diye Çay da demlenmişti zaten Şimdi getiririm Zahmet olacak yok canım. Televizyonun üstündeki yağlı boya resimde arkadaşının mı Evet Böyle değerli armağanlar verdiğine göre yakın bir arkadaşın olacak. Öyle. Buyur. İnanır mısın evde ne var ne yok bilmiyorum bile. <gülüyor> Bekarlık. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Eğer seni tanıyorsam evde ne var ne yok son tanesine kadar bilirsin sen. Çayları kutular içinde ya da kavanozlarda dolaptaki yerlerine koymuşsundur. İstifli Eskiler önde yeniler arkada. Değerliler gizli köşelerde <gülüyor> Hemen kullanılması gerekenler önde Nasıl bildim değil mi <gülüyor> Doğru ama İnan ki eski hevesim yok Her şey gençlikte ee, Şu çöreklerden gitsene Aysun yaptı Hı -hı. Hmm. Güzel Aysun iyi değil mi i̇yi, iyi. Geçen yıl biraz kilo almıştı Sağlığı iyi Sınıfında geçti İnce, zarif, şık bir kız olmasını istiyorum Şişmanlıyınca hiç yakışmıyor ona fazla kilolar Senin istediğin bir şey var mı? Söyle çekinmen için bir neden yok Seve seve getiririm bilirsin Hayır hayır hiçbir şey yok Teşekkür ederim Ama Aysun'u alırsan sevinirim Eskiden siparişlerin olurdu listeler yapardın O eskidendi Şimdi yaşlandım Bir yaştan sonra fazla bir şey giymek istemiyor insan Aa, Niye böyle düşünüyorsun? Ben ne düşünmüyorum Saçlarını boyasan? <gülüyor> Yaşım küçülür mü dersin? Hayır ama... ...aynı yaştayız... <gülüyor> ...neyse... <gülüyor> ...niçin öyle alayla alayla bakıyorsun? Yok hayır alaylı değil... ...söylemek istediğini daha hala söylemedin... ...hani Aysun gelmeden konuşmak istiyordum benimle... ...dinliyorum... Aa, doğru... ...sözü dolandırmanın gereği yok... <gülüyor> ...şey... Ee, ...bir kızla birlikte yaşıyorum... Şimdiye kadar pek çok kadın oldu yaşantımda Yani senden ayrıldıktan sonra Benimle evliyken de vardı Öyle değil mi Hiç bağışlamadın beni O yüzden de boşandık işte Bağışlamadığım için değil Senin o kadınla evlenebilmen için boşandık Evlenemedinse suç bende değil Kadın sonradan caymıştı seninle evlenmekten İğnelemek için de hiçbir fırsatı kaçırmazsın Önemi yok Yanlış anlama suçlamıyorum Sistem etmiyorum Zaten bunca yıl sonra geçmişte olanları konuşmak için bir araya gelmedik değil mi? Dinliyorum Bu kız adı Filiz Yok yok şeker koyma ee, Çok zeki bir annesi var Üç kere dört kere evlenmiş Her kocadan nafaka Paraları da iyi değerlendirmiş Filiz mi? Filiz kaç kere evlenip boşanmış? Yok canım Filiz değil annesi evlenip boşanmış Annesi beni ilgilendirmez tabi Filiz çok zengin bir kız Niçin zenginliğinin altını çiziyorsun durmadan? Şunun için yani Filiz benimle Param yüzümden ilgilenmiyor ha, Zengin olan annesi mi Filiz mi? Canım ne fark eder bir insanın annesi zengin olunca Kendisi de zengin demektir Neyse Filiz gelip geçici bir serüven değil benim için Birbirimizi seviyoruz Filiz bu beraberliğin Evliliğe gitmesini istiyor Ona saygım var bir şey demeyecek misin? Yani yani benim düşüncemi mi öğrenmek istiyorsun? Ne var bunda bu kadar şaşıracak olamaz mı? Evlenmek istiyorsan bence Aysu'na sormalısın. Onun düşüncesi önemli. Ben ne diyebilirim ki? Hayırlı olsun demekten başka ha? <gülüyor> şey ya. Söylemediğim bir şey daha var. Filiz 27 yaşında. Benim düşündüren de bu. Filiz aramızdaki yaş farkının hiç önemli olmadığını söylüyor ama ileride <gülüyor> Ne olur bilemem Filiz yolculukta birbirimizi daha iyi tanıyacağımızı söylüyor Bu nedenle yolculuğa üçümüzün birlikte çıkmamıza karar verdim Bence annenle benim de bu yolculuğa katılmamız iyi olur Böylece yaşamına girmiş dört kadınla beraber Anlamlı olmaz mı? Komik değil Bak Sunar sana çok şey borçluyum Evliğimiz süresince anlayışlı hoşgörüydün bana karşı Sanıyorum bir ikisi dışında pek kötü anılarımız yok Bana yardım etmeni istiyorum Deminki şaka için özür dilerim Yardım etmek isterim tabii söyle Uçakla hemen bu akşam hareket etmek zorundayım Bir iş toplantısı için Bu durumda Aysun açısından hiçbir sorun yok Her şey hazır Hayır anlatamadım Aysun'la Filiz'i yarın bir araba gelip alacak Şirketin şoförü onları Feribot'a kadar götürecek Ben de onları Feribot'tan karşılayacağım Yani ikisi yalnız kalacaklar Peki ama neden Çünkü Filiz uçağa binemiyor korkuyor Aysun'un yalnız gelmesini istemem Filiz'in de yani e, Bir süre birlikte yolculuk yapmaları çok da iyi olur Umarım Aysun bir aksilik çıkarmaz Henüz tanışmıyorlar ama Sana güveniyorum anlayacağın Söz veremem Aysun'un babasının sevgilisiyle yolculuk etmek isteyeceğini sanmıyorum Sözcükleri en can alıcı biçimde kullanmakta üstüne yoktur Aysun gelmezse baş başa yolculuk etmeniz daha romantik değil mi? Hayır efendim değil Önemli olan birbirlerine alışmaları birbirlerini sevmeleri Ya sevmezlerse? Sana güveniyorum bu konuda Kızımızın da annesi gibi hoşgörülü olduğuna inanıyorum e, Gidiyor musun? Aysun'u beklemeyecek misin? E, doğrusu biraz çekiniyorum Ama her şey için teşekkürler ah, Seni öpebilir miyim? İki eski dost gibi <gülüyor> Güle güle iyi yolculuklar Anne Anne Babam gelmedi mi Geldi de erken gitmesi gerekiyormuş Üzüldü seni göremediğine ama Aa, aa Bu ne elbise böyle Beğendin mi Çok. Babanın hakkı var Elbise sana daha çok yakışıyor <gülüyor> Zaten babam için aldım Beni hep şüp görmek ister Yakışmış değil mi? Yeah. Üstelik tam üstüme göre Anneciğim pek sevinçliyim Canım canım <gülüyor> Ay, dur, dur kızım. Canım annem benim ee, için gülmüyorsun? Yoksa benim gidişime mi üzülüyorsun? Yo, hayır Ay Dur canım boğacaksın <gülüyor> beni Ne biçim sevgi bu böyle Çok özleyeceğim seni oh. Her yerden yazarım sana <gülüyor> Mektuplar kartlar Anne öyle sevinçliyim ki düşün ilk kez yurt dışına çıkacağım İş yolculuğu bile olsa babamla baş başa kalacağım ya Keşke bir yabancı dili konuşabilseydim Orada hep babama bağlı kalmazdım Anne niçin hiç konuşmuyorsun? Fırsat versen de konuşsam Aysun dinle yavrucuğum Senden anlayışlı olmanı istiyorum Beni dinliyor musun? Otur şöyle otur bakayım otur görül olmak zamanı geldi senin için hem babana karşı hem de Filiz Hanım'a karşı Şimdi beni iyi dinle Benimle otomobille gelmeyi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Başka çarem yoktu ki Radyoyu açmamı ister misiniz? Lütfen Termosta kahve var ister misin? Bisküvilerden alsana Şoför bey buyurun Sağ ol Yiyemeyeceğim ben kahvaltıyı çok ettim de hmm. Yolculukta çok aç gözde olurum Baban diyor ki çağdaş teknolojinin mutfak kısmıyla ilgileniyormuşum yanımda. Şu dergilere bakmak ister misin Aysu? Çok teşekkür ederim İngilizcen hani ne durumda? Çok az yani okulda öğrenebildiğim kadar İstersen birlikte çalışırız biraz Nasıl olsa bol zamanımız olacak Bilmem ki Aramızda İngilizce konuşuruz Becerebileceğimi sanmıyorum Deneriz Şu ağaçlara bakın ne güzel Gelinciklere bak Aysun Batıya gittikçe yeşil çoğalacak Bir coğrafya öğretmenimiz vardı Tüm dağ ve yükseltilerini, yağış ortalamalarını ezberlememizi isterdi. Aklımda hiçbir şey kalmadı o yıllardan. Puh, uçtu gitti. Bir sözünü unutmadım yalnız. Coğrafya suyun öyküsüdür derdi. Su yeşili, insanı, kentleri, dağları, ovaları yaratır derdi. Sen kaçıncı sınıftasın? Lise son. Ne olmak istiyorsun? Doktor. Kazanabilirsem eğer. Kuzenim iki yıldır bekliyor Hiçbir yeri kazanamadı O kadar özel ders falan aldı ama bir yararı olmadı Doktorluk bir kadın için çok uzun değil mi? Uzun olması hiç önemli değil benim için ah! <gülüyor> İğneye bakın neredeyse arabanın içine girecek Hey günaydın inek Hey çocuk deli misin sen yoksa aptal mı? Ne olur azarlamayın çocukcağızı Baksanıza nasıl korktu zavallı Nasıl sordurdum Bir an çarpıp devrileceğiz sandım Başka bir hayvan olsa neyse ezip geçmekten başka bir çare yok Ama inek olunca Geçmiş olsun Baya önemli bir kaza atlattık Topla hayvanları topla aç yolu Sırt maç olacaksın sözüm ona hey! Sana söylüyorum sağır mısın Bağırmayın lütfen Çocuğun ne kadar korktuğunu görmüyor musunuz Küçük gelsene Birel Gel korkma Al şunları al yersin. <gülüyor> peki peki anlaşıldı İşte şuraya koyuyorum Gelir alırsın sonra olur mu Tam zamanında frene basmasaydım ne olurdu acaba <gülüyor> Bıraktıklarımı aldı Çok şaşırdı yazık Ceza beklerken çikolata alınca şaşırır tabii. <gülüyor> Zavallı çocuk Ezilebilirdi ya da bize bir şey olabilirdi Hiç suçun olmadığı halde al başına belayı e, Siz çok usta bir şoförsünüz Nasıl olsa kurtarırdınız bizi Ay, yiyecek bir şey de yok İnanın midem kazanıyor. Tuzlu bir şey olsaydı Yiyeceklerinizin hepsini mi verdiniz çocuğa ee, <gülüyor> Karnım gene çıkacağım hiç aklıma gelmez <gülüyor> Annem de yiyecek bir şeyler koymuştu Belki tuzlu bir şey vardır hmm, Börek var erik var Ah erik mi bayılırım Çok teşekkür ederim <gülüyor> Buyurun şoför bey siz de alın Sonra alırım küçük hanım Şimdi yiyelim çok güzel aman Tuzlanmış da üstelik Aysun Annenin elinde bir maşrapa vardı sabahleyin Hani arkamızdan su dökerken Aa evet Bizim evde de öyle bir maşrapa vardı Yani anneannemin evinde Kim giderse anneannem arkasından su dökerdi mutlaka Su gibi git su gibi gel derdi Anneannemi çok severdim o da beni çok severdi O maşraba ne oldu acaba? Bir bir buçuk saat sonra gelir sizleri bulurum Sanırım yola çıkmak için uygun bir saat olur İzninizle efendim Afiyet olsun Sağ olun size de Kibar bir adam bu şoför Bizi baş başa bırakmak için yemeği öte tarafta yiyecek Çekindi belki de Yok baban tembih etmiştir Güzel bir yere benziyor burası Baksana herkes tepsiyle alıyor yemeklerini Hadi biz de sıraya girelim Pencere kenarına oturalım Bizim şoför de görünüyor bak En sevdiğim yemek Enginardır Seni Pek yemek ayırt etmem Anneannem çok güzel pişirirdi Yapraklarını atmadan dolma yapardı Zeytinyağlı Oh, nefis nefis bir şey Et fena değilmiş Bak zeytinyağlı berbat Patateslerimden alabilirsin Biliyor musun Babam bir salata yapıyor Harika İçine peynir kekik filan koyuyor Yedin mi hiç Hayır Birlikte ne yaparsınız İki yıldır pek beraber olmadık Yani uzun süreli demek istiyorum ne yerdiniz bir araya geldiğinizde O zamanlar döner severdim Hep döner yerdik Anlıyorum Biliyor musun az konuşuyorsun İkimizin yerine de ben konuşmak zorunda kalıyorum Demek iki yıldır babanla birlikte geçireceğin ilk tatil bu olacaktı Aranıza ben girdim değil mi Bana bozuluyorsun belki de Yola çıktığımızdan beri zorla konuşman Kendinden söz etmekten Hep kaçınman bundan Yemeyeceksen turşundan biraz alabilir miyim? <gülüyor> Sağ ol Beni çok obur mu sandın yoksa? Öyle ya hep yemekten söz ediyorum Bir soru Beni nasıl buluyorsun? Çok güzelsiniz Başka? Zarif şık İnsan olarak Tanışalı çok az oldu Hiçbir şey bilmiyorum sizinle ilgili olarak Doğru oysa ben seninle ilgili pek çok şey biliyorum Baban anlattı <gülüyor> Benden hoşlandın Bildim değil mi Hoşlandığın için de kendine kızıyorsun Daha doğrusu beni sevmekten korkuyorsun Beni anlamaya tanımaya kalkarsan seveceksin Övünmek gibi olsun Beni tanıyıp da sevmeyen pek az kişi vardır <gülüyor> Şaka şaka Durmadan sorular soruyorum sana Sonra da ne diyeceğini umursamadan Yine sorular soruyorum Beni sevmek istemediğin için kapanmaya Kendi içine büzülmeye çalışıyorsun Doğru değil Bu kadar bağnaz olmak için Geçerli bir neden yok Geleceğin üvey annesini görüyorsun bende Masallardaki üvey annelere Benzesem her şey kolaylaşırdı Değil mi o zaman sevme korkusu yerine nefretin kolaylığı olurdu hmm, Tatlı içimi baydı Anneannemi gibi yapayım Her yemekten sonra bir lokma ekmeğin üstüne tuz karabiber döker yerdi Biliyor musun Çok az konuşuyorsun ama insana çok konuşmuş gibi bakıyorsun Hikaye içinde anlaşabilecek miyiz seninle Çoğu zaman ikimiz baş başa kalacağız. Baban çalışacak Benim Avrupa'ya ilk çıkışım Müzeleri gezmek isterim Yaşadın öyleyse ben de Babam pek sevmez Babamla evlenecek misiniz? Sevip sevmediğimi sorsan daha kolay bir soru olurdu Baban kişilik sahibidir Her zaman nerede nasıl davranılacağını bilir Çevresindekilerin sorumluluğunu alır Her şeyi düşünür Yumuşak yüreklidir. <gülüyor> Sen ne dersin evleneyim mi? Benimle alay ediyorsunuz. Bana sorulacak soru değil bu. Evlenip evlenmemeniz beni hiç ilgilendirmez. Aa öfkeliymişsin. Kimseyle alay etmedim. Babanı seviyorum, beğeniyorum. Bunlar evlenmek için yeter mi bilmiyorum. Daha önce hiç evlenmediğim için evlenmem seni ilgilendirir sanıyorum. Çünkü evleneceğim kişi senin baban. Şunu açıkça söylemek isterim ki... ...sana karşı hiç de kendimi suçlu saymıyorum. Kendimi sana sevimli göstermek niyetinde de değilim. Çünkü zaten sevimli bir insanım. Özür dilerim sizi üzdümse. Yok, küçük bir çocuk değilsin. İnsanlara yaklaşımın bu kadar kalıplar içinde olmamalı. Anneannem derdi ki... ...insanların yüreğinde sevgi oldu mu... ...onu saklamaya çalışmak işe yaramaz. Nasılsa bir yol bulur çıkar dışarı o sevgi Dudakların aralığından çıkmazsa Kirpiklerin aralığından çıkar İsterse seninki gibi sık kirpikleri olsun Derdi Şoför dışarıda hadi gidelim Ayşun. Efendim baba Yarın çıkın da Filiz ablanla bir şeyler alın giyecek Üstünde hiç iyi bir elbise görmedim Geçen sefer sana bir kumaş getirmiştim Ne oldu çok pahalı bir kumaştı Baba o kışlık kumaştı... ...dönüşte diktireceğim... Ha, neyse yarın üstünde şık bir şey görmek istiyorum... ...bu otel lüks bir otel görüyorsun... ...herkes nasıl özenli giyiniyor... ...hadi bakayım surat asmak yok... ...gül gül bakayım... Hı? ...ha şöyle... ...göster ön dişlerini bakayım... ...aç aç dişlerini... ...çürük var ön dişlerinde... ...hayır baba dolgu... İyi bir dişçiye gitmemişsin anlaşılan... Ön tarafı porselen kron yaptırtmak çok pahalı Anlamıyorum bir türlü Ben o kadar yardım ediyorum Pek çok ihtiyaçlarınızı ben görüyorum Hatta dışarıdan getiriyorum Annen çalışıyor kira derdiniz yok Geçim sıkıntısından söz ediyorsunuz Baba bunu söylemek istemezdim ama Madem ki sen açtın konuyu Neyse Söyle öyle söze başlayıp da Yarıda bırakmak olmaz İlgilenmediğimi Geçiminizi sağlamadım mı düşünüyorsun Niçin annemi de katıyorsun baba Annemin düşüncesi değil bu Bana her zaman çok değerli armağanlar alıyorsun Değerli armağanlar alıyorsun Geçen yıl getirdiğim pardüsü çok ama çok şıktı Okulda bütün kızların atlı kaldı Hele o gece elbisesi Onu da çok beğenmişlerdir Çok para vermiştim O kadar şık bir elbiseydi ki Bir kere bile giyemedim Çünkü hem giyebileceğim yer yoktu Elbiseye yakışan hem de ona uygun çanta ayakkabı bulamamıştım Üstelik baba Beni yanlış anlama ama Her ay belli bir para versen belki çok daha iyi olacak İnan gerçek bu Az da olsa belli bir para Her ay elime geçeceğini bildiğim Kaç kere sordum annene para gerekiyor mu diye istemedi Annemi bilmez misin baba İstemez Ama para bana gerekli İyi ya bundan sonra her ay ne kadar istersen Şimdi de sen küstün Olmaz Küsmedim. Babacım seni çok seviyorum Tenis oynamayacak mısın Hayır sizi izlemek daha hoşuma gidiyor Hem tenis oynamasını da bilmiyorum Olmadı işte tenis öğrenmen gerek Çağdaş bir spor Zarif şişmanlamazsın da Söz aramızda dikkat etmezsen Kilo alabilirsin Baba, Dikkat ettim her konuşmanda beni eleştiriyorsun Benden hiç memnun değilsin anlaşılan Daha iyi olmanı kusursuz olmanı istiyorum İşte Filiz abla geliyor Filiz abla buradayız Günaydın Kiminle oynuyorum Babamla Ben hem sizi izleyecek hem de mektup yazacağım Nasıl isterseniz Hazırım hadi Rıfat Bugün senin yeniciğim ha, Yenilen doymazmış hadi bakalım Dur canım ne? Güzel Servis Güzel sayı Yorulduk değil mi? Şu kahvede oturalım biraz Aldığım kitapları bir önce okumak istiyorum Hiç değilse karıştırmak Beni dinlersen burada yaşa Gör gez dinle Döndüğünde de okursun Filiz abla Benimle müzeleri gezdiğiniz için çok teşekkür ederim Oh sonunda ağzından abla sözü çıktı Bunun müze gezmelerine borçluyuz herhalde he? Hoşunuza gideceğini bilseydim çok daha önce söylerdim inanın Müze yüzünden değil yani Hadi hadi müzeleri gezmeye ben de bayılırım Paris'i çok iyi biliyorsunuz Çok kaldınız mı? Ee, i̇lk gelişimde iki yıl Sonra yine geldim birkaç kez Öğrenim için mi? Öyle sayılabilir Sanat konusundaki bilgilerime şaşırdın dememizi iyi gezerken Oysa sanat tarihi benim konum Yüksek öğrenimimi de aynı konuda yaptım Küçük bir deftere gittiğim yerleri yazmak istiyorum Al İşte küçük bir defter sana Al Yazarsın dilediğin gibi Olmaz ama Alamam Neden? Çok güzel bir defter bu. On beş gündür birlikteyiz. Hiç çirkin bir şey kullandığımı gördün mü? <gülüyor> ben de bir tane daha var. Al bunu. Benimki daha güzel. Çok teşekkür ederim. Değmez. Biliyor musun? Baban senin için bir sürü para verdi bana. Çekinmene gerek yok. Oh, ne güzel bir kart almışsın. Annene mi yollayacaksın? Evet. Biliyor musun? Annemin nerede olduğunu bilsem ben de bir kart atardım. Annem her zaman bir yerlerdedi. Evde olduğu zaman da bir yerlere gitmeye hazırlanıyordu. Hep de benim olduğum yerler uzak başka yerler. Benim babam gibi. Evet ama babanın hep işi var. Oysa annem hem işsiz hem gezgin. Yarın yine yalnız gezeceğiz ikimiz. Babanın işi var. Hiç itirazım yok benim. Hatta hatta ne? Bu yolculukta sizinle olmak çok mutlu etti beni. Aa bu ne güzel övgü böyle. Yolculuğun başında böyle düşünmüyordun ama Azıcık kavga bile ediyorduk neredeyse <gülüyor> Suç bendeydi Dememiş miydim benimle olunca insanlar beni sever diye <gülüyor> Boşuna övünmem ben ay Öldüm, bittim. Sana seviyoruz dediysek müzelerde ölelim demedik ya. Bu kadar yorulduğunuzu bilseydim. Sanatı severim ama yaşamayı da isterim. Ölmek için çok erken daha. İsterseniz bir yerde dinlenelim. Hmm, bence en güzel dinlenme yeri yeraltı tiveni. Gel benimle. Nereye gideceğiz? Biraz yürüyelim, bacaklarımız açılır. Sonra da alışverişe. E iyi ama? Yo, itiraz yok. Biraz da alışveriş etmeliyiz öyle değil mi Yorgunsanız Biraz da giyim kuşamı düşünelim Yaşamın bir parçası da güzel giysilerdir Sana kalsa geldiğimiz gibi döneceğiz Siz de babam gibi düşünüyorsunuz Kötü giyindiğimi Giyimi önemsemediğimi Yok <gülüyor> Yo. Ama buraya gelmişken bir iki güzel giyim eşyası almak gerekli diyorum Para harcamaktan kaçınıyor gibisin farkındayım Biraz çekiniyorum özellikle annem için bir şey almakta Bak ne yaparız Anneni alacağını sendeki paralarla alırız Senin için de babam bir sürü para verdi zaten Annenin ölçülerini biliyor musun? Biliyorum ama yani babamın parasıyla anneme bir şey almak Aa, Böyle her şeyi ince eleyip sık dokuma Gel ya ne oldunuz? İkinizin de yüzünü gören cennetlik İyi anlaşacağınızı umuyordum ama Bir olup beni unutacağınız aklıma gelmemişti <gülüyor> Ne yapalım babacığım Sen de işlere gömüldün Yoksa bizimle olmanı çok isterdik Hep müzeler mi Ay suna kalsa aç susuz sabahtan akşama kadar Müzelerde kalacağız <gülüyor> Öyle güzel öyle ilgi çekici şeyler gördüm ki baba Bu yolculuk seni çok mutlu etti anlaşılan Hem de nasıl Bitecek diye korkuyorum Yarısı geçti bile neredeyse Daha gezecek çok yerimiz var öyle değil mi Filiz abla Filiz ne oldu? Neden toparlıyorsun? Ay, neden olacak? Ayaklarım şişti. Balonlar çıktı tabanlarımda. Çar <gülüyor> Yürümekten. Çarşı pazar <gülüyor> dolaşmaktan olmuştur. Kim bilir kaç saat yürüdünüz her gün? En aşağı altı saat. Sen yürümeyi hiç sevmezdin hani? Çarşı dolaşmaktan nefret ederdin? Burada seviyorum baba. Alıştım. Umarım bu akşam başka bir programınız yoktur. İkinizi de gemiye çağıracaktım da. Müzikli lüks bir lokantaya. Yani. İyi ama saçlarımı yaptırmam gerek. Bu saatte... Hem çok da yorgunum Hiç merak etmeyin Filiz abla Ben sararım saçlarınızı Sonra da tararım O arada dinlenirsiniz Peki ama hem ne? öyle güzel yaparım ki Annemin saçlarını hep ben sararım Annem hep berberden çok daha güzel saç yaptığımı söyler Kızım Filiz'le anneni bir tutma Bilirsin annen pek aldırmaz Getir bir gudileri Aysuncuğum Zor beğenirim ama senin zevkine güvenim var hey, Girin du... Buyurun Filiz abla Sorma ayıp bu mektupta ne oluyor Ah, Geceliklerini de giymişsin Hasta mısın yoksa O pusulada da yazdım ya Filiz abla Babamla baş başa olmanızı istedim Niçin Biraz yalnız kalmanızı istedim bu gece sizinle olmak istemiyorum Küçük hanım bir şeye mi alındılar yoksa <gülüyor> Hayır inanın hiç alınmadım Eskiden olsa bana takıldığınız zaman bozulurdum Şimdi Hoşuma bile gidiyor Saçlarınız çok güzel oldu <gülüyor> Evet bir dakika ee, Kolyeyi böyle dışarı çıkarmak Daha iyi olmadı mı Elbisenin üstünde daha güzel duruyor Ne var Senin de bizimle gelmeni istiyorum bu isteğinizi yerine getiremeyeceğim için çok üzgünüm Öyle lüks bir yer ki Bak ne diyeceğim Belki inanmayacaksınız Filiz abla ama bu gece sizinle olmak istemiyorum Sanat şölenine çağırsanız bile gelemem İyi eğlenceler İnatçı Yine annene mektup mu yazıyorsun Evet Ona benim tarafımdan de ki Çok inatçı bir kızı var Çok akıllı Çok iyi yürekli Kızını çok sevdiğimi de yaz Olur yazarım Filiz abla Yola çıktığımız gün evleneyim mi diye bana sormuştunuz Hatırladınız mı? Evet Babamla evlenmenizi istiyorum Çok mutlu olurum Filiz abla Bir şey sorabilir miyim? Babamı seviyor musunuz? Sanırım Bir soru daha Bu gece size evlenelim dediği zaman Ona evet diyecek misiniz? Bilmem belki Filiz abla Sorularında hiç bitmiyor Bu son Size öpebilir miyim ah, Elbette Canım İyi geceler Size de iyi geceler Mutluluklar ikinize de Anneannem sağ olsaydı babandan hoşlanırdı Öyle ne istediğini bilen erkekleri Pek beğenirdi Mesane. Meraktan catlıyorsun Biliyorum yine de bir şey sormuyorsun. Sizin anlatmanızı bekliyor Çikolatalı kremalar Güller mum ışıkları ve müzik Bir saat iki saat konuştuk Senden de söz ettik Sonra ee, Tatlının adını unuttum Aa, Neyse yazmıştım peçeti hmm, Kağıt peçeteyi sakladım Senin için biriktiriyorsun ya Filiz abla lütfen sonra ne oldu Tatlıdan sonra mı e, Tatlıdan sonra baban dedi ki hmm, Ne demişti sahip Ha, sonra evlenmeye karar verdi Ah, çok sevindim. Niçin daha önce söylemediniz? <gülüyor> e, alıştıra alıştıra söylemek istedim. Birden felaket haberi vermek iyi değildir. <gülüyor> Garip bir kız olduğunu kabul edin. Hiçbir kız babasının evlenmesinden mutlu olmaz. Kutlarım, dilerim ömür boyu mutlu olursunuz ikiniz de. Yani eskiden bir gençlerden kendi yaşıtlarımdan hiç hoşlanmadım. İnsan severse yaş hiç önemli değildir Gençlerin o emredici Sahip olucu tavırları var ki Kendilerini dayanılmaz sanıyorlar Bir kadının bir kızın Kendilerini sevmemesi Anlaşılmaz bir şey onlar için Öyle kasıntı şeyler ki İkinizin <gülüyor> de mutluluğu bulmuş olmanıza çok sevindim Bana sorarsan Mutluluğu aramak için çok zaman harcamamalı insan Biliyor musun Annem hala mutluluğu arıyor Daha yaşamaya yeni başlayacağım Diyor Annem de bir keresinde kendinden çok genç biriyle evlenecekti Babam nerede onu da kutlamak isterdim Gelecek birazdan Baban diyor ki Çocukluğumdan beri babasız büyüdüğüm için Babam yerine koyacağım erkeklere bağlanıyormuşum Koca olarak baba yerine geçecek Birine bağlanmamdan korkuyor Ne dersin Babamı seviyorsanız hiç önemi yok bütün bunlar. Aslında herkesten çok kendimi seviyorum Özgürlüğümü Özgürlüğümü sınırlamaya kalkan hiç kimseyi sevemem Aysun Biraz korkuyorum galiba Evlilik biraz sınırlar insanın özgürlüğünü Karşılıklı elbette Korkmayın Gelin ha, Babacığım Habere çok sevindim kutlarım Sağ ol yavrum Gördüğüm kadarıyla bu işe hiçbir itirazın yok Oo, Tam tersine çok sevindim çok Hiç kıskanmadın mı Yani Babanla bizim beraberliğimizi <gülüyor> Başlangıçta belki ama şimdi hiç Bu yolculuğa üçümüzün birlikte çıkması iyi oldu Ne o Hanım Ne düşünüyorsunuz öyle derin derin Hiç Yoksa pişman mı oldun Seni evlenmeye razı edinceye kadar canım çıktı Şimdi de pişman mı olacağım Dönmek yok artık <gülüyor> Aysun Hanım Artık sen de üvey annenle yaşamaya alış. Ben ve annemi seviyorum hem de çok. Ne <gülüyor> oluyorsunuz ya? Ne var bu kadar duygulanacak? Neredeyse ağlayacaksınız. Şimdi yapılacak şey bu mutlu olayı kutlamak değil mi? Filiz abla baba siz oturun. Hiçbir şeye karışmayın. Ben her şeyi hazırlarım. <gülüyor> ah, i̇yi ama bu kadar erken dönmemiz için... ...hiçbir neden yok ki. Nasıl yok Filizciğim? Adamla buluşmamız ayın 20'sinde... İstanbul'da her şeyi hesapladım Ancak dönebileceğiz 15 gün daha kalabileceğimizi söylemiştim Söylemiştim hayatım Ama o zaman bu iş söz konusu değildi Acele etmenin bir nedeni de Evlilik işlemlerine bir an önce başlamak İki gün bile geciktiremez misin? Çok üzgünüm hayatım ama Öbür gün erkenden yola çıkıyoruz Hiç değilse bir gün Yapacağım alışverişler vardı Armağanlar alacaktım Yarın yaparsın güzelim Yarın bütün gününü buna ayırırsın Trenle mi gideceğiz? Evet uzun köprüye kadar. Orada benim araba bekleyecek. Hmm, bir iki gün daha kalacağımızı bilsem uçakla gitmeye katlanırdı. Tren biletlerini aldım bile. Hiç sormadan mı? Fakat yavrucuğum uçakla gitmek istemeyeceğini biliyordum. Şirkete telefon ettim arabayı yollayacaklar. Her şeyi ayarladım. Kızdın mı? Rahatınız için. ikiniz için de kompartıman ayırdım yataklı. Niye aracan sıkın? İnan çok üzüldüm özür dilerim Yok canım bu kadar büyütecek bir sorun değil Hiç önemi yok Yarın Aysun'la erkenden yollara düşeriz Babam isterseniz yemeğe gidin dedi Gelemiyor mu? Birlikte olduğu adamla tartışıyorlardı Babanı bekleyelim mi Acıkmadınızsa bekleyelim Ben acıkmadım Bana okulunu anlatsana yine Şu fizik öğretmenini Şu komik arkadaşını Bir kere daha özür dilerim beyefendi Şirketten bana telefon eder etmez hemen yola koyuldum İnanın bir dakika bile kaybetmeden Sınırı geçiyorum Ne görüyorum araba yok bir sürü zaman kaybettim. Buluşacağım adama belki de yetişemeyeceğim. Üstelik de gece yolculuk etmek zorunda kaldım. Bunun hesabını soracağım. O kuş beyinli sekreterimin aklına gelmedi mi telefon edip trenin Türkiye'ye geliş saatini öğrenmek? Bu kadar zor mu bu işler? Her şeyi en ince ayrıntılarına kadar benim mi ayarlamam gerekecek? Haklısınız efendim. Tekrar özür dilerim. İzniniz olursa direksiyona ben geçebilir miyim? Yorulduysanız eğer Hayır yorulmadım Rıfat sinirlisin bırak şoför bey sürsün Üstelik çok hızlı gidiyorsun Korkacak bir şey yok 20 yıllık şoförüm Beyefendi Özür dilerim acaba bakabilir miyim? Farlardan biri bozuk galiba Biraz zayıf ışık veriyor o kadar Benzin istasyonuna kadar durmak yok Beyefendi bakın ileride Dikkat Dikkat Dikkat Hiç. Bir canlıya çarptık Hiçbir şeye çarpmadık Çarptık İnleme sesi duydum bir canlıydı ya. Sürükledi inledi Of soluklarını duydum Düş görmüşsün sen Bu söylediklerini Senden başka duyan gören olmadı Hayır gidemezsin Geri dönüp bakman gerekir Rifat. bunu yapamazsın Ayşun, sen bir ses Bir çarpma duymadın mı Uyuyordum Fren sesiyle uyandım Şoför beysiz Bana kalırsa Bir köpek olabilir ya da bir tilki Köpek olsa havlar da üstümüze Tilki olamaz gözleri parlardı Sanırım kaplumbağa gibi bir hayvan yani... Köy vardı yakınlarda Üç ağaç görmüştüm yol kenarında Korkunç bir şey Dönmemiz gerek Her neyse o çarptığımız şey Kilometrelerce geride kaldı şimdi Geri dönemem Kaybedecek bir saniyen bile yok Unut artık Ya bir insansa Ya bir küçük çocuksa Çocuk mu Çocuk olamaz Çocuğun işi ne yol ortasında bu saatte Olacak iş değil Yaralı olabilir yardım gerekebilir Çocuk olamaz dedim Çocuk da olsa Herkesin aptallığının suçu benim mi Baba eskiyi geçtik değil mi şoför bey Sanırım Lüleburgaz'a yaklaşıyoruz efendim Beni tanıdınız mı Hani yaz başında buradan geçerken ineklerim karşınıza çıkmıştı Sırtma alayım ben Tanıdım elbet Sen o çocuksun Yine buralarda karşılaşmıştık Şu ağaçların altında oturuldum hep Şimdi ne yapıyorsun buralarda Gecenin bu saatinde Sizin suçunuz değildi Bana verdiğiniz çikolatalar Bisküviler çok güzeldi Çikolatayı daha önce değmiştim Dedem şeker bayramında almıştı bana Köyün bakkalından Yanımda hiç çikolata yok şimdi Para versem de kendine çikolata alsam İyi ama çikolatayı ne yapayım Artık yiyemem ki Kardeşim Zeynep'e götürmüştüm O gün verdiklerinizden O çikolatayı hiç yememişti Adresini ver bana Yollarım her bayram Sana da Zeynep'e de Postayla Bulunduğum yere posta gelmez Hiç Artık çikolata da yiyemem Neden Artık yaşamıyorum ki Unuttunuz mu ölüyüm ben Otomobiliniz bana çarpmıştı ya Suç sizin değildi ama Aman tanrım Şöyle azıcık dokundu gibi gelmişti bana Işığı görünce yola çıkayım dedim Peki Şimdi ne arıyorsun otomobilin içinde Gideceğim birazdan Hayır Dur gitme Kaç yaşındasın? Nerede yaşıyorsun? Söyle Seni arayıp bulacağım Çikolata yollayacağım Konuş benimle Konuş lütfen Bana değil Zeynep'e yollarsınız Üç ağaçlar burası Otomobil seven bir ölüyüm ben Onun için bir sürü otomobille gidebildim Artık üç ağaçlardan çıktık Güle güle İyi yolculuklar Hem size hem bana Hayır Gitme Konuş benimle Üç ağaçlar mı dedin Üç ağaçlar Üç ağaçlar Üç ağaçlar Güç ağaçlar. Ah. gördün Filizciğim Yoruldun herhalde Ay. İleride benzincide duracağız Biraz kendine gelirsin Çok büyüttüm bu işi Uyudunuz Filiz abla Sayıkladınız Sanmıyorum uyumadım Uyanık sayıkladım belki Beş on dakika dinleneceğiz burada Filiz bir şey ister misin? Yok tuvalete gitsem iyi olacak Elimi yüzümü yıkarsam açılırım Osman sen de depoyu doldur Bir çay içmek istiyorum Aysun istersen Filiz'i al gel birazdan Olur baba Osman lastiklere de bir bak Şoför bey çarptığımız yerde iz var mı? Küçük hanım bakın Filiz hanım bir araba durdurdu Beyefendi ne tarafa gidiyorsunuz Edirne'ye mi? Evet Rica etsem baba eskiye kadar götürebilir misiniz beni lütfen çok önemli Peki atlayın Filiz abla gitti Baba baba Filiz abla ters yöne Bu tarafa giden bir otomobile binip gitti Deli bu kız? Hangi akla hizmet etti? Nasıl biner bilmediği adamın arabasına Hadi yola koyulalım Baba olmaz Filiz ablayı bırakamayız Araba mavi İstanbul plakalı küçük bir arabaydı Yakalarız hemen Hayır çocuk oyuncağı değil bu Benim işim başımdan aşkın. Kendi başına dönecek aklı vardır herhalde Hasta mısınız? Yok hayır hiçbir şeyim yok Acaba Yani Hastaneye filan yetişmeyeceksiniz Hastanız mı var? Hayır sağlamım hastam da yok Birinden mi kaçıyorsun? Birine yetişmek istiyorum Nerede ineceksiniz? Ne düşünüyorsunuz? Bunları da merak ediyorum Giderken otomobilimiz bir çocuğa çarptı Belki öldü çocukcağız Belki de yaralı Aa, Beni bu işe bulaştırmayın Almanya'da çalışıyorum Zamanında dönmezsem işim biter Soruşturma tanıklık derken <gülüyor> Anlıyor musunuz? Çok iyi anlıyorum Hiçbir zorluk çıkarmayacağım sizi Beni o üç ağacın olduğu yere bırakın o kadar Yolunuza devam edersiniz sonra hı hı. Nerede duracağımı söyleyin Evet evet söylerim çok az kaldı zaten Çocuğun ezildiğini gördünüz mü? Hayır belki de çocuk değildi ama Korkuyorum ya çocuksa diye hı hı. İleride sağda bir ağaçlık var bakın Tamam işte orada bırakacaksınız beni Sağ olun sağ olun Durun lütfen Gecenin bu saatinde sizi yol ortasında nasıl bırakacağım Burası olduğundan emin misiniz Evet burasıydı Yol kenarını mı arayacaksınız ah, Durun farlar belki biraz aydınlatır ah, Bir dakika Fener var bende Evet Hı -hı. Birlikte arayalım Burası mı bir çocuk ezdiyseniz burası köylülerle dolardı Farkına varmamış olabilirler Sahipsiz bir çocuktu Kimi kimsesi yoktu Çocuğu görmedim dediniz Görmedinizse Nereye gidiyorsunuz Hay Allah çattık yahu Durun fenerle arayalım hiç işte. Buralarda bir yerlerde olacak Tam burada Yoldan aşağı düşmüştür çarptıysanız Bu yana Hey, <gülüyor> İşte buldum Çarptığınız şeyi buldum Gelin bakın gelin gelin <gülüyor> Bir tavşan Tavşan mı? Hani oh, Zavallı hayvan İçiniz rahat etti mi şimdi? Hmm, yeni öldüğü belli Daha katılaşmamış iyice Neyse Bir an ben de korkmuştum Hadi içiniz rahat etsin Şimdi sizi İstanbul'a giden bir otobüse bindireyim gelin Nereye gidiyorsunuz? Bakın size fazla engel olmak istemem Yolunuza gidin siz Benim yüzümden geçikmeyin. sağ olun çok yardım ettiniz bana Siz nereye gidiyorsunuz? Köye bir çocuğun ezilip ezilmediğini sormaya İyice emin olman gerek Tavşanı başka biri de ezmiş olabilir Eğer köyde hiçbir olay yoksa O zaman içim rahat edecek Hey Rabbim nedir başıma gelenler Bu zifiri karanlıkta nasıl gideceksiniz? Binin arabaya birlikte gidelim Götüreyim sizi çok teşekkür ederim Yaptığınız iyiliği hiç unutmayacağım Geç kalmadınız değil mi? Hayır geç kalmadım <gülüyor> İçiniz rahat şimdi değil mi? Öğrendiniz işte Köyde herkes sağlam Hayatta hiçbir olay da yok Adresinizi verin bana Sizin için bir şey yapmak isterdim Teşekkür etmek için Veririm adresimi ya İlle bir karşılık vermeniz gerekmez <gülüyor> Çocuklarınıza çikolata yollardım <gülüyor> İşte adresim Biri Almanya Biri Türkiye adresi İki adresim vardır Bir soru soracağım Hep böyle aklınıza geleni yapar mısınız? <gülüyor> Yaparım Başınızın belaya girmemesi garip Girer bazen Çok iyi bir insansınız sağ olun Paranız var mı? Yoksa verebilir Var Hoşçakalın ee, Kızınızın adı ne? Zeynep Güle güle İyi yolculuklar ee, Alo buyurun Filiz abla benim Aysun Sen misin Aysun nasılsın? Sağ olun iyiyim Sizi çok merak ettim Filiz abla Beni unuttunuz mu? Yoksa hiç görüşmek istemiyor musunuz artık? Yok hiç öyle şey olur mu? görüşeceğiz elbette. Ne zaman? Nasıl? Sizi çok özledim Filiz abla. Sizi mutlaka görmek istiyorum. Filiz abla niçin susuyorsunuz? Ben de seni çok özledim. görüşeceğiz Seni ararım. Filiz abla ezilenin tavşon olduğunu öğrenince öyle sevindim ki... ...bir ara benim de içime öyle bir korku düşmüştü ki... Nereden öğrendin? Babamdan Baban kendisi mi sormuş öğrenmiş? Hayır siz söylemiştiniz. Evet anlıyorum Filiz abla ne oldu? Biliyor musun Aysun baban hiçbir şey sormadı Niçin geri döndüğümü bildiği halde Belki de biliyordu Filiz abla telefonumu biliyorsunuz değil mi? Evet canım Evet hoşçakal Arayacağım seni Buyurun Kimi aradınız Aysun'u aramıştım acaba Evde değil ama birazdan gelecek Bavullarını bırakabilir miyim acaba Bavullar Aysun mu? Öyle mi A, Tabii tabi içeri Gelin. E, rahatsız etmek istemem gelirim Hiç bire. olur mu öyle şey İçeride beklersiniz <gülüyor> İşiniz filan varsa canım, Hiçbir işim yok e, e, Çay içecektim Yalnız içmemiş olurum Aysun'un arkadaşıyım Şey <gülüyor> Yani Aysun'la tanışalı çok olmadı ama Siz annesisiniz değil mi? Evet a, bir dakika Çayın altını kapayayım geliyorum Rica ederim Bana benzetirler Aysun'a Evet çok benziyor Buyurun. Oh, buyurun Zahmet oldu size teşekkür ah. ederim Deme iyi olmuş mu limon da var Buyurun buyurun Sağ olun <gülüyor> Tam kararında. <gülüyor> Afiyet olsun buyurun Şu resim ne güzel Aa, Ağaçlardaki canlılıkla insan yüzlerindeki yalnızlık Ne güzel bir karşıtlık Aa, Ressamı kim Bir arkadaşım Hiç tanınmamış bir ressam Yıllardır bu işe adadı kendini çok mutlu. Yani resim yapmaktan. Resim sever misiniz? Çok. <gülüyor> Aysun da çok seviyor. Aysun yapıyor da buraya koymama izin vermedi ama içeride odamda çok güzel resimleri var. <gülüyor> resim yaptığını söylemedi bana. Şimdi biz bütün merak saldı. Yolculuktan döndüğünden beri kitaplar getirmiş. Onları inceliyor, okuyor. Sizin etkinizle daha da olumlu yönde bir çalışma içindi. <gülüyor> Şaşırmayın Filiz Hanım Görür görmez tanıdım sizi Giderken de görmüştüm ya Yolculuğa çıkarken Beni gördüğünüzü sanmamıştım Ya da unuttunuz diye düşünmüştüm <gülüyor> Aysun hep size anlatıyor bana Çok sevmiş sizi Son günlerde de çok merak etti e, Telefon edebilmek için çırpında durdu Biliyor musunuz harika bir kızınız var Çok sevdim Aysun'u Sağ olun Çok iyi anlaştık Çok iyi arkadaş olduk Az kalsın çok yanlış bir karar verecektim. Aysun üzülebilir belki. <gülüyor> Neyse, sizi de sıkmak istememdi. Anlatmak istemezseniz anlatmayın ama beni sıkmayacağınızı bilin. Aysun gezdiğiniz yerleri anlattı hep, yaptıklarınızı çok mutluydu. Ben de neşeli bir yolculuktu. Sonu kötü oldu. Ya erken dönmek zorunda kalmışsın. Evet. Bir de tavşan ezmişsiniz. Bu olayı açıklayabilir misiniz? Nasıl? İyi ama ben olayın içinde değildim ki Bilemeyeceğim Rıfat ne ezdiğimizi bile merak etmedi Bir an kısa bir fren yaptı Sonra gaza bastı uzaklaştı Bunu nasıl yorumlarsınız? Ezilenin tavşan olduğunu görmüştü. Hayır Hiçbirimizi görmedik Niye çarptığımızı anlayamadık Bir canlıya çarptığımızı biliyorduk yalnızca bu canlı bir çocuk da olabilirdi Allah korusun değildi ama Çekip giderken Bunu içimizde hiç kimse bilmiyordu Sağ tarafta olduğu halde Şoför bile görmemişti Ezilen bir çocuk olsaydı bile Rıfat durmayacaktı Arabayı o kullanıyordu Geç kalmamak için çok hızlı sürüyordu Öfkeliydi herhalde Öfkelendi mi gözü kararır Dönünce merak edip sormuştur Nasıl Yani kazanın olduğu yere telefon ettirmiştir Sekreteri araştırmıştır Aa, Sekreteriyle konuştum telefon etmemiş Ya peki nasıl öğrendi sonra Merak bile etmedi sormadı Bana kızgındı zaten O sormadan kendiliğimden anlattım ben İlgilenmedi bile Ne dersiniz buna <gülüyor> Ne dememi beklersiniz Suçlu değildi Yasalara göre Yolun sağından trafik kurallarına uyarak gidiyordu Karşısına bir çocuk çıkmasını önleyemezdi Üstelik yol üstünde duran bir çocuğun ezilmesinden sorumlu insan o değildi Hepsini biliyorum Yine de suçluydu diyorum Ne dersiniz? Yargıç olsanız suçlayamazsınız ama <Gülüyor> Yasalar kaza derdi suçlamazdı bu kesin Önemli olan bu suskunlukla yaşayabileceğini düşünmüş olması Siz bu suskunlukla yaşayabilir miydiniz? Yanılmıyorsam siz Rıfat'ı suçlamamı istiyorsunuz Siz de onu suçlamaktan kaçınıyorsunuz İyi ama bir çocuğa çarpmadınız ki Çarpmış olabilirdik Bunu hiçbirimiz bilmiyorduk Geç kalmıştı Rıfat Kendisine para kazandıracak bir iş buluşmasına yetişmek zorundaydı Başka bir şey düşünmüyor Her insanın yanılmaları hataları vardır Bilir misiniz Rıfat bana çok iyi davranır Yumuşak anlayışlı nazik güleç Öyledir Yumuşak yüreklidir Herkese değil Anlayışlıdır. Her zaman değil Hepimiz öyle değil miyiz Günümüz günümüze uymaz Bir insan bazen neşeli bazen hüzünlü olabilir Bazen güler yüzlü Bazen somurtuk olabilir Bazen sabırlı bazen sabırsız olabilir Bazen sakin Bazen öfkeli de olabilir Ama bazen vicdanlı Bazen vicdansız olamaz ee, Bunu aranızda konuşsanız Anneannem derdi ki İnsan odur ki öteki insanlara da sevdiklerine yakınlarına davrandığı gibi davranır. E belki de bir anlaşmazlık oldu aranızda. Konuşursanız bu konuyu... Rıfat benim erkekte bir baba aradığını söyler hep. Baba özlemi içinde büyüdüğüm için evleneceğim erkeği baba yerine koymak istediğimi söyler. Yolda bir adama rastladım. Hiç de tatlı, nazik, güler yüzlü değildi. Kızdı bana. Söylendi ama beni gece yarısı yalnız bırakmadı. Köye kadar götürdü. Muhtarı bulduk sorduk soruşturduk Kuşkulu bir olay kötü bir kaza Bir kayıp olmadığını öğrendik Geç kalabilirdi işinden bile olabilirdi Çok ama çok genç bir adamdı İki adresli bir adam İşte onun babam olmasını isterdim Daha doğrusu onun gibi bir adam olmalıydı babam Ya da kocam Sizi yarı yolda bırakmayacak Evet öyle Sorumlu O iki adresli adam gibi Tüm insanlara karşı Anneniz babanız neredeler? Ah, O kadar çok annemle babam var ki Hangileri? İkisi de evlenip boşanmaya pek meraklıdırlar Anne anneniz? O hep bir taneydi Gitmem gerek bu bavulların içindekileri... ...Aysun ister atsın ister satsın. İsterse kendi kullansın. İsterse başkalarına versin. İsterse... ...babasına geri götürsün. Babasının bana aldığı armağanlar. Aysun görmek isteyecektir sizi. Çok üzülecek. Ona yazacağım. Aysun'u görmek istemiyorum bir süre. Çünkü... Babasını sevebilsin istiyorum Yani kararınız ee... ah, Aysun'a sevgilerimi iletin Uzun bir yolculuğa çıkacağım Dönüşte ararım onu ha, Sigarayı bıraktığımı söyleyin sevinecektir Başka? Babasıyla evlenemeyeceğimi de Yanılmışım öyle deyin Üzülecek Ona deyin ki aramaya çıktı. İki adreste birini mi? Evet. İki adresli adam gibi birini. Buluncaya kadar da dönmeyeceğim. Her şey için teşekkürler. Hoşça kalın. İyi yolculuklar. Dönüş yolunda bir çocuk.